Müzekkin nüfus. Nefislerin terbiyesi. KUTBUL ı Arif'in eşref oğlu Rumi Hazretleri. Keremle yongaların un olması. Tevekkül ehli bir şeyh varmış. Şeyhinde kötü huylu sert bir hanımı. Bu hanım bir gün şeyhe şöyle der. Bu kanaatkârlığın ne zamana kadar sürecek? Herkes gibi, bir işin ucundan tutup etrafına benzesen, ne olur yani, biraz da biz ele güne benzeyelim, bir miktar genişlik bulup rahatlayalım. Şeyh bu teklife gücenir, hanımının dırdırından kurtulmak için, dışarı çıkmaya niyetlenir, kulağını biraz dinlendirmek ister, ayağa kalkar, dışarıya yönelir. Kadın hemen arkasından yetişir. Dur hele, gitme, şu iki akçeyi al. İki akçede sen bul. Bulduğunla onu al, torbaya koy getir. Yoksulluktan çektiğimiz yeter der. Şeyh elinde iki akçe ve bir torbayla kapıdan çıkıp pazar yerine doğru yürümeye başlar. Pazar yerinde bir çıkırıkçı dostu varmış. Bu çıkırıkçının dükkanına varır. Oturup, biraz hal hatır sorarlar. Çıkrıkçı, şeyhin durumunda bir gariplik olduğunu sezince, ''Hayrola, üzgün görünüyorsun.'' der. ''Hanımım incitti beni.'' diye dert yanar şey. Herkes gibi, bir işin ucundan tutmamı isteyip duruyor. Bu beni üzüyor. Kıymetli ömrümü, boş yere harcamak istemiyorum. Köpek nefsimi tatmin etmek için, ''Şu habis dünyayı talep etmek, böylelikle ömrümüzü ziyan etmek arzusunda değilim.'' Şeyh ve çıkrıkçı dostu böyle sohbet ederken pazar biter, un almanın vakti geçer. Şeyh böyle boş torbayla eve nasıl gideceğini düşünürken çıkrıkçı dostu, ''Ya şeyh, gel şu yongaları doldur, hiç olmazsa eve boş gitmemiş olursun.'' der. Şeyhin elinden torbayı alan çıkrıkçı, onu yongayla doldurur. Şeyh, yongayla doldurulmuş torbayı alıp eve gelir. Torbayı kapının önüne bırakır, mescide gider. Mescitte namaz kılar, zikir ve virdini yapar. Mescitten çıkıp eve yönelir. Hanımına görünmemeye çalışıp eve girerken, evden taze ekmek kokusunu alır. Şeyh, getirdiği yongaların, Komşudan ödün çalınan unla pişirildiğine düşünür. Hanımına selam verip içeriye geçer. Otururlar. Hanım, bu ekmekleri hangi undan yaptın der. Getirdiğin undan yaptım der hanımı. Şeyh bu cevabı alınca ağlamaya başlar. Ben sana un getirmedim. Getirdiğim çuval yongayla doluydu. Hakk teala keremiyle yongaların hepsini un yapmış. Ey asis, Allah'a tevekkül edersen, Hak Teâlâ, sana da ummadığın yerden rızık verir. Seni, ne yapacağını bilmez halden, dağınıklıktan kurtarır. Yaz-kış, zahire toplamadan uçup duran kuşları görmez misin? Sabah yuvalarından at çıkar, akşam tok dönerler. Dağlarda gezinen hayvanlarında, ne ahırı, ne de samanı vardır.'' Hak Teala'nın yaz-kış onları beslediğini görmez, onların evlerde beslenenlerden daha besili ve semiz olduğunu bilmez misin? Bunu böyle bilmek, böyle inanmak gerekir. İnsan, cin, kuş, vahşi hayvanlar yerde ve gökte ne varsa Hak Teala hepsine rızkını vermektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir gün Allah ondan razı olsun Enes'in elinden tutup onu Medine'nin dışına çıkarır. Bir ağacın üstünde bir kuşun tünediğini görürler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Ya Enes, şu kuşu görüyor musun? İki gözü de yoktur.'' der. Allah ondan razı olsun. Enes dikkatle bakar. Kuşun iki gözünün de olmadığını görür. Tam bu sırada kuş ötmeye başlar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kuşun ne söylediğini biliyor musun diye sorar. Allah ve Resûlü bilir, ben bilmem der Enes. Allah'ın Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem, bu kuşun söylediği hep şudur. Allah'ım sen gerçekten adilsin, gözlerimi kapattın, ama acıktığımda, Yiyecek ihsan edersin. Efendimiz, Sallallahu aleyhi ve sellem, Bunları söylerken, Bir çekirge gelip, Kuşun ağzından girer. Kuş çekirgeyi yedikten sonra, Bir daha öter. Resulullah, Sallallahu aleyhi ve sellem, Kuşun, Şimdi ne söylediğini anladın mı? der. Allah ondan razı olsun. Hazreti Enes, ''Anlamadım ya Resûlallah'' der. Tevekkül edene Allah kafiidir. O kendisini zikredeni unutmaz dedi. ''Ya Enes, bugünden sonra kim rızkı için gam çeker?'' buyurdu. Rasulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, Allah ondan razı olsun, Hazreti Enes'e tevekkülü böyle öğretti. ''Evet.'' Mü'minlere tevekkül elbette lazımdır. Zira tevekkül, Hak Teala tarafından sevilmenin sebebidir.